Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldırı Kayıkçı. <gülüyor> Günaydın Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Günaydın 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ve sanırım bu bir süreliğine son kez başlamamız olacak. Evet bugün Bir Dolap kitabın son programını yapacağız. Şimdilik son diyelim. Ee, programımıza yeni yayın döneminde devam etmeyeceğiz. Bir süre yokuz. Ee, belki e, ilerleyen zamanlarda... Tekrar yeni bir programla, yeni bir içerikle e, buraya geri dönebiliriz. Olabiliriz. Neden evet. olmasın? Ee, bayağı bir zamandır buradayız aslında. Evet, ilk yayınımızı 2011 yılının Nisan ayında yapmıştık. Evet, o zaman Tayga ve Orman yoktu. Evet bir dolar kitabı da çok yeni kurmuştuk. Daha bir yaşında ya var ya yoktu. Ya yoktu evet daha Çocuk çok yeniydi. kitaplarından bahsetmeyi o kadar çok seviyorduk ki bunu bir e, radyo programıyla da e, sözel olarak e, yapalım diye yola çıkmıştık. Ondan Açık Radyo'da sonra da, bize çok güzel bir yer vermiş evet, oldu. Böylece bu isteğimiz de çok güzel karşılanmış oldu. Evet, evet. o zamandan beri de programda kaç kitap yani sayısını hesaplayamadım ben ama yüzlerce kitaptan söz ettik ya o konu benim için şöyle bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama e, bazı şeylerin sayılabilir olduğunu düşünmüyorum yani evet kitap sayısından bahsedebiliriz şu kadar dakika konuştuk sen bu kadar dakika ben, he bunların hepsini hesaplayabiliriz de bir anlamı yok yani o kadar da anlamlı değil böyle bir bilginin bence çünkü ben mesela bende nasıl bir iz bıraktığına bakmayı tercih ediyorum. Kitapların mı programın mı? Bütünün bu toplamın bende nasıl bir iz bıraktığına, bu bir yolculuk, uh -huh. bu bir süreç. Bir dolar kitap, yani sosyal medyadaki varlığıyla, işte radyodaki varlığıyla, çocuk kitaplarını hayatımızda sokma biçimimizle, onu paylaşma biçimimizle, bunu bizimle paylaşanlarla bizden. Dinlemekle kalmıyorlar aslında çünkü yani ben öyle yaşamıyorum bu sürece en azından. Bir etkileşim içinde yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu bütünün bende bıraktığı ize bakmayı tercih ediyorum. Onu da sayılarla söylemem çok zor doğrusu yani mesela derin diyebilirim, büyük <gülüyor> diyebilirim, ne bileyim başka ne diyebilirim, çok tatliş diyebilirim ama mesela üç diyemem bunun için yani. Şöyle diyebiliriz belki çok sayıda kitaptan bahsettik bu sayede çok fazla kişiye ulaştık. Pek çok kişi sözünü ettiğimiz kitapların e, hepsinden, bir kısmından, belki de sadece birinden çok etkilendi. Hmm. E, ama geri dönüşler genelde hep şöyle oldu. Sayenizde böyle bir kitabın varlığından hmm. haberdar oldum diyenler hmm. oldu. Ne kadar güzel kitaplar yayınlanıyor diyenler oldu. Şöyle e, bir kitap var. Bu kolçiden vardı yani. bakmamıştım hmm. diyenler oldu. E, o kitap var ama evet bir de böyle bir kitap var biliyor musunuz diyenler oldu. Evet. Bu sayede bir sürü çocuğun o, sıra, o de. evet, o sırada farkına varmadığı, e, hani belki de okumayı sevmiy sevmiyorken o kitap sayesinde e, kitapların aslında çok güzel olabileceğini fark eden kişiler oldu. Evet biz öyle oluyoruz çünkü genelde yani elimize güzel bir kitap geçtiğinde güzel burada yine tırnak içinde kullanalım evet. ee, bazen onu başta anlamıyoruz mesela. Değil mi? Bir süre geçmesi gerekiyor. Sonra aa böyleymiş aslında diye bir şey yaşamaya başlıyoruz. Sonra o süreç işte bazen paylaştığımız bir şeye dönüşüyor. Kendi aramızda ya da radyo yayınında ya da bir yazıyla bazen paylaştığımız bir şeye dönüşüyor ve o süreç içerisinde aslında kendi kendine büyüyerek bizi bir noktaya taşıyor. Aslında bunu bir arada yaşadığımızı düşünüyorum işte ben. Evet. Bu arada e, ben de Örneğin eskiden kitap okumayı sevmiyordum ama şu an kitap okumayı çok seviyorum. Ne değişti ne ne oldu da kitap okumayı sevmeye başladın? Ee, güzel anlatılıyor. Örneğin bazı e, sözcükler öğreniyorsun ve e, okuduğun için eğleniyorsun. Yeni hmm. yeni okumaya başlayan birisi olduğun için, yani okumayı yakın zamanda öğrendiğin için mi böyle hissediyorsun? Şimdi daha farklı mı geliyor sana? Kendin hmm. okuyabildiğin için. Evet. Hmm. Sen Taygacım? Ee, güzel olduğu için. <gülüyor> Peki. Şimdi siz yoktunuz biz bu programa başladığımızda. Evet. Sonra sizi hani ne kucağımızda taşıyarak... İki yıl sonra ben mesela çok bir yaşındayken falan gelmiştim. Sen e, daha benim karnımdayken evet. Açık Radyo eski yerindeydi. Elma Dağı'a gidip geliyorduk. Yürüyorduk. Vapuna e, evet, geldikten evet. sonra uzun bir yürüyüş yaparak gidiyorduk. Ondan sonra Ara verdik. Sen doğdun. Seninle ilk programımıza gittiğimizde Açık Radyo Tophane'deki yeni yerine taşınmıştı. Evet. Sen daha 8 haftalıktın Taygacığım evet. ilk defa stüdyoya girdiğinde. Sadece 8 haftalıktım. <gülüyor> sen o sırada henüz yoktun. Seninle Açık Radyo stüdyosuna gidebilmemiz, gidebilmemiz için o arada çünkü biz İstanbul'dan taşınmıştık. Tekrar İstanbul'a gitmemiz gerekti. Ya o zaman da sen artık iki buçuk, üç yaşında var mıydın acaba? Çünkü sen burada doğdun. Evet. Ve e, o zaman gittik. Nasıldı stüdyo? Hatırlıyor musun? E, evet hatırlıyorum. E, böyle, Nasıldı? E, birkaç tane mikrofon vardı. Ondan sonra Hı -hı. kulaklık takıyorduk. O mikrofonlardan açıklardığı şey, e, anlaşıyorduk. Nasıl geliyordu peki? Eğleniyor muydun? E, evet. Sen Tayga. Evet. Ama, Ama ben, şey, ben bir de şeyi hatırlıyorum. Heh. Açık radyonun yayınlandığı parçaların kesildiği ve montajlandığı yere bir kere gitmiştik. Ha, Bana ha. orada bir tane metal maket, bir tane uçak ve araba vermişlerdi. Orada hmm. onunla oynamıştım. Sonra ne yaptın onları? Bıraktım. Hı? <gülüyor> o, o sırada orada oynaması ha. için herhalde. Evet o sırada orada oynaman için herhalde. Peki evde program kaydı yapmakla stüdyoda canlı yayın yapmak arasında nasıl bir fark var sizce? Bence canlı yayın yapmak lazım. Evet öyle ama ben canlı yayın yaparken oraya yani, mikrofonu boyum yetişmek için böyle birkaç tane kitabın üstüne oturuyordum. <gülüyor> ama mikrofon da biraz sana doğru eğiyorduk. Evet. ay Allah'ım ya ne komikmiş bu durum değil mi? Şimdi gitsek öyle olmaz ama. Evet ama ayaklarım hala yayın eğmez. Oradaki sandalye çok büyüttü. Hmm, evet doğru söylüyorsun. <gülüyor> Belki daha sonraki bir dönemde dönüp tekrar yayın yapmaya başlarsak o zaman ayakların yere değer yani. ne diyorsun? Gelir misin o zaman bizimle? Zaten gelirim de. <gülüyor> evet işte böyle. Gerçekten canlı yayınların e, tadı başka. Yani gidip orada o anda anlatmak, o anda e, yaşamak, o evet. an, e, durumu çok daha etkili. Benim için de hep öyleydi. Taygali Orman da aynı şeyi söylüyor. Senin için nasıldı? Benim için de öyle. O an anlık olarak bir hmm. e, şeyi canlı canlı yaşamak e, belirli bir yani belirli bir sürede söyleyebileceğin her şeyi toparlayıp Hı. tek seferde söyleme şansı veriyor sana. Band kaydı olduğunda olmadı. Baştan yapalım dediğimiz olabiliyor. Evet. Ama canlı yayında daha iyi düşünüp Hı. daha iyi ifade etmek için uğraşıyorsun. O işin evet. o kısmı daha güzel geliyor. Daha da heyecanlı. Ee, ben oranın sevdiğim bir yanı var. Örneğin e, orada ben mikrofonu severim. Orada hmm. mikrofon var ve mikrofona söylemeyi söylediğimiz için dediklerimizi hmm. daha güzel oluyor. Hem de eğlenceli oluyor. Hmm. Bir de oradaki mikrofonlar böyle ahtapot gibi uzanıyorlar sağa sola. Birkaç evet. tane birden değil mi? Evet çok havalı orası. Evet işte böyle anılarımız var orada. Bir sürü anılarımız var. Bir sürü biriktirdiğimiz, kitap dışında biriktirdiğimiz bir sürü... Mesela dostluk var. Evet. Ee, çok dostluk kazandık biz bir dolap kitap e, sayesinde. Ve bunlar aslında e, bir biçimde sürüyor da biz öyle hissediyoruz en azından. Yani doğrudan görüştüğümüz kişilerden söz etmiyorum şu anda. Yani bir dolap kitabın bir canlı varlık olarak aramızda dolaştığı hissi aslında belki de e, söz ettiğim. Büyük bir organizma gibi. Evet sanki. evet yani o şekilde sanki e, varlığını hep sürdüren bir şeymiş gibi geliyor bir yandan bana. Bu da beni etkiliyor doğrusu. Evet. Bütün bunların ortak paydası da çocuk kitapları. Evet. Çocuk, yani her şey çocuk kitaplarını çok sevmemizle başladı. Bundan sonra da yine çocuk kitapları sayesinde bir sürü farklı yola girebiliriz. Çocuk kitaplarıyla ilgili, yani çocuk kitabını nasıl tanımlarsın Yıldirek? Çocuk kitabını nasıl tanımlarım? Bir zamanlar böyle bir yazı yazmıştım aslında. Yani çocuk kitaplarıyla ilgili ne bileyim mesela e, ninemin sırtıma çektiği şişe hani hiç kulunç kalmaz çocuk kitabı okursan demiştim mesela o zaman. Ya da mesela demiştim ki e, çocuk kitabı o kadar çok kapı o kadar çok pencere açar ki zihninde bayağı ceryan yapar mesela. <gülüyor> e, hani ruhunda ceryan yapar insanın yani. E, çocuk kitabı aynı zamanda bir tür zaman tüneli bir tür kara delik ama hani. Kara delik deyince böyle olumsuz o, bir anlamı evet, da varmış. Güzel bir de Halbuki başka galaksiye çıkıyorsun oradan. Yepyeni bir yere çıkıyorsun. Yani ben öyle yaşadım hep çocuk kitaplarını daha doğrusu. Siz ne dersiniz çocuklar? Ben çocuk kitapları sevmiyorum. <gülüyor> sen hangi kitapları seviyorsun? Ben yetişkin kitapları okumayı daha çok seviyorum. Yetişkin kitapları? Evet. Hangi kitaplar mesela? Em, şey, örneğin em, Hayalet miydi? Neydi öyle? Aa, hayal yani, ama o yetişkin kitapları değil. Ama yine de resimsiz kitap ve uzun zamanı. Örneğin ha, Peki Taygacığım. Kitaplar neden çocuk kitabı ve yetişkin kitabı diye ayrılıyor? Neden böyle evet. bir ayrım yapılıyor? Çocuk kitaplarında küçük çocukların daha iyi anlayabileceği ve onlara fazla sert veya ağır gelmeyecek hikayeler Hı -hı. anlatılıyor. Ama büyük kitaplarda daha çok istediğini anlatabiliyor. Evet. sen ne düşünüyorsun orada? Bence de aynı ama örneğin büyük yani yetişkin kitapları. Evet, yetişkin kitaplarında bayağı Bazılarında hmm. e, bizim bilmediğimiz kelimeler, yani, e, küçük çocukların bilmediği hmm. kelimeler, hmm. E, çok e, bazı sert Kavramlar şeyler. Kavramlar ve sert olaylar olabiliyor değil mi? Ama özellikle filmlerde zaten oluyor. Hmm. Ve ayrımcılık gibi şeyler de oluyor. Evet. Hı, ne gibi? Mesela hikayelerde küçük çocuklarını mesela Afrikalı'yı Afrikalıyla veya kızıllı ile Avrupalı çok iyi arkadaş oluyor ama yetişkin kitaplarında mesela kız e, beyaz insanların kızillilere nasıl işkence etmesinin hikayesi mesela. Hmm. peki bunlar neden böyle anlatılıyor yani çocuk kitaplarında öyle yetişkin kitaplarında böyle anlatılmasının bir nedeni var mı acaba? Yetişkinler bunu daha iyi kavrayıp ve daha iyi anlayabileceği için hmm. yetişkin kitabı. Peki o zaman kişisi. çocuklardan saklıyor muyuz o bilgiyi yoksa başka bir şey mi yapıyoruz? Niçin öyle anlatıyoruz en... çocuklara? Bazen yani çocuklar onu tam e, senin ne okuduğunu anlamadıkları için falan ne olduğunu sorarlarsa e, tam ayrıntılarıyla çoğunlukla anlatmıyorlar. Hı. Ama, Ama mesela... Örneğin hı. anlatabilecekleri kısımları anlatıyorlar. Heh. Sonra e, bazı kısımları e, sen büyüdüğünde diyorlar ve hı. geçiyorlar. Evet <gülüyor> yani bir çocuğun kaldırabileceği kadarını aslında hesaplayıp bir tür, değil mi? O kadarını e, anlatıyorlar. Bir de ben şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela siz demin tarif ederken dediniz ki bir çocuk kitabında işte bir kızıldırılı ile bir Avrupa'nın dost olduğu anlatılıyor. Sanki oradaki vurgu barışa dostluğa yapılıyormuş gibi geliyor evet. bana. Yani bunu nasıl düşünüyorsunuz? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle mi olmalı yoksa nasıl olmalı? <gülüyor> ee, küçükler çünkü e, önce barışı bu işi e, hmm. anlasınlar hmm. ve e, çok böyle e, ilk başta öyle kitapları okurlarsa örneğin hmm. a, e, insanları öyle davranacağını sanabilirler. Öyle davranmayı öğrenebilirler evet. mi demek istiyorsun? Daha anladım. en baştan güzel bir şeyle başlangıç hmm. yapın evet. Ondan belki... sonra iyice öğrenince öyle kitapları okumaya başlıyorlar. Hmm. Sonra başka gerçeklerle de karşılaşmaya evet. başlıyorlar giderek. Yani aslında bu bana bir yandan mantıklı bir akış gibi geliyor ama bir yandan da şöyle düşünüyorum: Çocuk kitaplarının çocuklardan yani kendi tavrımda o değil e, diye umuyorum. Gerçekleri saklamasından yana değilim. Yani olan bir şeyi olmamış gibi anlatmak, yani kızıl derilerle Avrupalılar her zaman dostular diyorsa eğer bir çocuk kitabı, ben ona inanmıyorum. Çünkü dost olanlar da var olmayanlar da var hatta bugün hala süren bir şey ama eğer bir çocuk kitabı bunu bu gerçeği saklamayıp uygun bir dille anlatıp sonra da bunu vurgulayan dostluğu vurgulayan bir sonla bitiyorsa bence doğru olanı o evet. olması gerekeni o kitabı öyle görmek istiyorum çocuk kitabını. O yüzden aslında burada şu ayrımı da biz baştan beri yapmaya çalışıyoruz yani bunca kitaptan söz ettik. Ee, yani şu cicilik var ya hani özellikle çocuk kitaplarında bir cici bir durum var ya olması gerektiği gibi olma hali <gülüyor> yani karakterler öyle kurgulanıyor olaylar öyle anlatılıyor böyle gerekçelendiriliyor hatta bunlar o zaman benim böyle bir tüylerim diken diken oluyor böyle bir içimde böyle bir şeyler kabarıyor <gülüyor> buralarım buralarım bir şey oluyor benim o kitaplara kaçıyorum yani aslında evet yani, ben de öyle mi sen nasıl yaşıyorsun bunu evet yani bazen o kadar tatlı oluyor ki benim için e, tatlılıktan patlayan yumuş <gülüyor> gibi ben, ben yoksa Evet çok aklına fazla geliyor mu hmm. böyle e, özellikle aklında kalan bir konu var mı? Okuyup da ay hmm. çok fazla tatlıymış bu kitap dediğin. Senin var mı Tayga? Hmm, mesela ne olabilir hani şimdi bir tane vardı da. Hı, hmm, aklına gelince söyle istersen tam gelmez. <gülüyor> Yok siz devam edin. <gülüyor> İsterseniz bir hmm. müzik arası verelim. Ondan hmm. sonra yine kitaplardan konuşmaya devam tamam, edelim. Tamam ne çalacaksın bize? The Beatles'dan Here Comes the Sun. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Hmm. Kaçındığımız kitaplardan söz ettik evet. hani Nasıl oldu, olursa kaçıyoruz. Hmm. Bir de tersine yani bizim hep yaptığımız şey. Ne, Hangi kitapları seviyoruz? Evet. Sevdiğimiz kitaplardan bahsedelim. Evet en sevdiğimiz şey bu aslında. Efendim Ormancığım? Örneğin benim sevdiğim bir kitap, e, birkaç kitap var. Hı. Örneğin, Şöyle gelir misin? Yüzgarla e, uç, Uçan Çocuğu seviyorum. Aa yakın Beni, zamanda okudum. Evet Selipatır'ı seviyorum. Ha. Çıtır çıtır kıtır. Kıtır'ı seviyorum. Red evet, Git Tenten ten onları seviyorum. Hı -hı. Çizgi roman diye ayrı bir roman, başlık evet. açmamız lazım belki değil mi? Ee, hepimiz burada. Evet, yani dördümüz hepimiz de çizgi, çizgi romanları, çizgi grafik romanları. Çok e, Seve seve ve iştahla okuyoruz. Gülümse. Evet Bülüm. onu da. Çok seviyorsun onu da biliyorum. Başka bir de senin bir ördekli bir çizgi romanın var. Bir ördek ailesi miydi? Bir şey neydi? Tam hatırlayamıyorum şimdi adını. Ben de. Hmm. Bak bak ailesi mi? Neyse hatırlayamadım o da senin bir ara elinden düşmüyordu hiç. Bir de bir tane kedili vardı Pushin miydi? Evet Pushin onu da çok seviyorum. Pushin'in de bir çok seviyorsun. Ne kedisi? Ha evet onu da çok seviyorsun onu da hatırladım. Evet, evet. Orman çizgi romancı. Evet evet en çok çizgi roman okuyorsun gerçekten de senin elinde hep çizgi roman görüyoruz. Sen neler seviyorsun Bahnu? Um, ya yani benim ilk aklıma gelen Rico ve Oscar kitapları ha. oldu. Yani aklıma çok kitap geliyor tabii. Hı -hı. Hangisini saysam diğerine haksızlık olurmuş gibi geliyor. Ama bir yandan da sevdiğim kitaplara hep yenileri de ekleniyor. Yeni kitaplar çıktıkça aralarından seviyorum bazılarını büyük kenara ayırıyorum. Ama Kumkurdu serisini evet, çok olduk. severim. Bir Bana sıcaklık kalmayacak. Evet bir dolap kitap. Radyo programlarına başladığınızda en başta daha bahsettiğimiz evet. e, benim çok sevgili Mary Poppins'im var evet, mesela. Mary Poppins. Mary Poppins benim için çok özel bir hikayedir. Hı -hı. E, kitap serisidir. Harry Potter'ları ben de çok seviyorum. Fantastik kitapları zaten e, çok seviyorum. E, az önce çocuklar söyledi Hayalet serisi. Aa, Hayalet serisi evet. Böyle, e, nasıl diyeyim okurken beni bu dünyadan alıp götürüp başka bir ortama sokan ve hep orada kalayım. Birazcık daha macera hmm. devam etsin dediğim bütün kitapları seviyorum mesela. Özellikle beni skati tipi kitaplar. Evet. E, Morgan Crow maceraları, Aa, evet. Domingo'dan çıkan. Evet, evet, evet, Harry Potter evrenine alternatif başka evet. bir evren kazandırdı bize. Onları seviyorum. E, aklıma bunlar geliyor. Tayga neleri ekler? Ben de Hayalet, Helipotet'i onları seviyorum. Kaç kere okudun zaten değil mi? Savaş çok seviyorum. Ondan sonra şey Saburay yazını çok seviyorum. Ya Benim de çok sevdiğim bir kitaptır. Başka mesela şeyin yazdığı ülkeleri dolaşmış bir adam var ya çizgi roman yapıyor. Ülkeleri dolaşmış bir adam. Ha şey Giy Delil Evet çok, onu kitapları. çok seviyorum. Ben de onları Şenzen, seviyorum. Shenzhen, işte evet, Kudüs Günlükleri. Evet. evet Kudüs Günlükleri. Çok seviyorum onu. Ve de yeni bir tane Fabrikadaki için hikayesi de var. Hmm. De çok Fabrika Günlükleri. Fabrika Günlükleri o da ben, çok güzel. Ben de çok severim o kitabı. Hmm. Ya da Tenten severim. Tenten evet. Ama çizimleri evet. pek hoşuma gitti. Tenten konusunda bir anlaşamıyoruz. Yani bu kitaplar konusunda anlaşamadığımız belli başlı bir başlıktır Tenten. Evet. Yani ben Tenten'e çok tepkiliyimdir. Tamam çizgisi çok güzel falan filan da Tenten ten ne ya diye ben böyle bir gıcıklanırım ona. Bilmiyorum ben ama, hı. sadece bilmem yani işte ortalama bir şey Evet ama ben şimdi Tenten ten öyle çocukken okumadım mı çok okudum. Red Kit de öyle mesela. Şimdi Red Kit'i okurken sinirleniyorum bazı şey. Bu ne ya ne biçim Ayrım Red çok fazla rastlıyorum bunu ama yani sonuçta bir çizgi eser olarak da değerlendirince başka da de, başka açılardan değerlendirince de başka sonuçlar ama çıkıyor bir şey aslında. Ama işte söylediğim gibi ten baya bir ayrımcılık yapmışlar yazarken Hı -hı. ama mesela gitti yaptıkları ayrımcılıklar bence daha böyle... yumuşak kalıyor sanki tentenderde. Yani hayır Hı. daha yumuşak bir de aynı zamanda o yani vahşi basıda geçen bir şey ve vahşi bası o dönemde. Herkes ve her, her şeye ayrımcılık yapıyor. Yani bir yandan öyle. Bir yandan da o dönemlere dair anlatılanların hani hikayesiyle gerçeği arasında ne kadar fark var çok da emin değilim ben de. Şimdi ben de bir sürü kitap seviyorum bu arada. Ben de birkaç tane söyleyeyim mi? Tabii. Şimdi Kum Kurdu, işte Rico Oscar tabii yani bunlar zaten senin Kaşif var mesela çok sevdiğin kitap. Evet ben de Kaşif sen de çok seviyorsun. Ee, şey... Ben Feo ve Kurt'u seviyorum mesela çok harika mıydı mucize, mucize. Yani hani böyle biri çok ince ama akıllı bir ee, çocuk harik, acayip, acayip güçlü, güçlü. Evet, acayip, acayip çok güçlü seviyorum. çok güzel bir kitap çok haklısın ben ben de çok sevdim o kitabı hani önde bir tane e, biri var çok e, güçlü ama böyle hmm. e, bir yeri şey biraz e, kolları evet. kollarında e, sorun var Yok, en bir tanesinde sorun. bir bir hastalık var diğeri çok güçlü ama Hastalıklı olan kadar zeki değil. Şey, o yüzden yani, e, o hastalıklı olan e, zeki olmayanın üstüne biniyor öyle gidiyorlar. Evet, Ama işte. zeki olmayan da aptal değil. Aptal Sadece değil. öğrenme kadar, evet, şey. Öğrenme güçlüğü var. Evet. Hı -hı. Evet o kitap da çok güzel. Engelli yani. Ee, bu, bunun yanında e, benim yine çok sevdiğim e, Leo Lioni kitapları var mesela. Yani Pezzettino mesela. Hmm. Pezzettino'yu hiç yani. Hep ayrı bir yerde duruyor benim ben için. Ben de onu çok seviyorum. Hmm. Bunun gibi daha sayabileceğim bir sürü say, say, kitap bitmez. var. Say Evet say say bitmez. Zaten sayıp sayıp bitiremedik. Şimdi de yani aslında daha saymaya devam etsek bitmeyecek belli. Ee, ama işte bir noktada durmamız ha, gerektiğini düşünüyorum. Benim bir de sevdiğim düşünün. Hakimin Yolculuğu var. Hakimin Yolculuğu hakimin, evet. evet. Ben onu çok seviyorum. Hmm. Yine çizgi romanlardan gidiyoruz. Şimdi bir de e, bizim bunca zamandır sponsorluğumuzu yapan Sezin Okulları var. Bu programın sponsorluğunu üstlendi bunca zamandır. Sizin okullarına da ayrıca bir teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve her bölümde bizi destekleyen program destekçilerimize tek tek, teşekkür, tek, tek ederiz. teşekkür ederiz. Açık Radyo ekibinin tamamına. Evet, tüm Açık Radyo ailesine, Açık Radyo dinleyicilerine ve bütün çocuk kitabı sevenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde bu program da bu kadar uzun süre devam edebildi. İşte bu programın sonuna geldik. O halde ileride bir gün tekrar buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.